Ee, çok ciddi bir zihin karmaşası içerisinde. İsmail abinin yanında böyle sert bir cümleyle giriş yaptık ama ee, ahlak derken neyi anlıyoruz? Açık ve net bir cevap bulamadım. Ahlakla hukuku karıştırıyoruz. Ahlakla fıkıh karışmış vaziyette. Ahlakla din karışmış vaziyette. Ahlakla adet ve gelenekler, görenekler, örf karışmış vaziyette. Mesela şu tür cümleler kuruyoruz. Toplum ahlakı. Şimdi ahlak kelimesini kullanmaya devam ediyoruz ama bunu topluma nispet ediyoruz. Acaba ahlakın toplumla sıfatlanmasının tarihi ne kadar gelinebilir? Bu önemli bir soru. Ya da İslam ahlakı. Daha radikal bir örnek verelim. Ne zaman kullanıldı İslam ahlakı? İkisi yan yana ne zaman getirdi? Uluslararası ahlak. Mesela şöyle açıklama yapıyor siyasetçiler. Uluslararası ahlak çöktü. Ahlakın başına uluslararası sıfatı ne zaman getirilmeye başlandı? Değil mi? Bu çok önemli bir soru bence. Pek çok konuda bunu verebiliriz. Mesela iş ahlakı diyoruz. Öğrenci ahlakı, aile ahlakı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 Şimdi hemen tahrik edici, prokatif birkaç düşünüyorsan, İslam'ın alakı olmaz mesela. İşe alakı da olmaz. Şimdi biraz sonra üzerine duracağız. Biz kural bütünlüğüne ahlak demişiz mesela. Doğru mu? Ha, diyebiliriz. Diyelim ki 21. yüzyılda biz bunu değiştirebiliriz. Neticede bu sabit, doğal bir şey değil ama ahlak kelimesini de kullanmaya devam ediyoruz ama. Şimdi... Daha böyle formül edersek bizim en önemli sorunumuz, kullandığımız makulatın karşılık geldiği mahsusat konusunda bir fikrimiz yok. Yani belirli bir teorik dil kullanıyoruz, daha bilim felsefes açısından söylersek. Bir teorik dilimiz var, o teorik dilin içerisinde kavramlar var, o kavramlardan hareketli oluşturduğumuz yargılar var. Bunları kullanıyoruz bugün. Ama bunların inşa edildiği, kendisinden hareketle yorumlanarak inşa edildiği içerik, nesne alanı bugüne ait değil. Çok basit olarak söyleyeyim, açacağım. Ahlak kesinlikle klasik gelenekte toplumsal değildir, bireyseldir. Bireyin ahlakı olur, toplumun ahlakı olmaz. Şehrin de olmaz. Yani... Bu aslında herkesin bildiği bir şey. Klasik İslam felsefesi çalışmış bir kişi, işte bilimlerin nazarıya ameliyede ayrılması, ameliyende üç ayrılması, baktığınız zaman ahlak dediğimiz şey tedbirur ferktir. Değil mi? Bireyin kendisinin tedbiri. O ne demek? Onun üzerine biraz sonra duracağım. E madem böyle ahlak kelimesi de, biraz sonra onu da edeceğiz. Ahlak kelimesi madem böyle bir mahsus durum için icat edilmiş, o mahsusu bir kenara koyup onun için üretilmiş bir makulü nasıl kullanmaya devam ediyoruz bitirin. Bu teorik dil açısından ki bizim bütün e, nesnen alan üzerine hangi nesnen alan olursa olsun konuşmamız belli bir teorik dil içerisinden yapılır. Bu teorik dil karmaşası bugün için oldukça fazla. Ömerciğim 10 saat mi konuşacağım? Kaç saat? Daha yani iki cümleden başladık böyle gidiyoruz zamanla. Başka bir deyişle de arkadaşlar sık sık dile getirdiğimiz gibi Türkiye'de sosyal bilimlerin en genel anlamıyla bir dili yok. Terimle ifade edilen mefhumları olan sözcüklerden oluşmuyor. Onun için kimse saygı duymuyor sosyal bilimlere. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi açık öğretim fakültesindeki hemen hemen bütün disiplinler sosyal bilimlerden oluşuyor. Kolay nasıl olsa diye. Değil mi? Yani bak güncel bir şeye işaret ediyorum. Matematiğin uzaktan eğitimi var mı? ya da fiziğin, ya da tıbbın. Sosyal bilimlerim var. Yapılır zannediyoruz. E, gazete köşelerine baktığın zaman herkes sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına ilişkin olarak yazıp çizebiliyor. Ama kuantum fiziği üzerine ya da fraktal geometri üzerine yazan ben hiç görmedim. Çünkü onun belli bir termolojisi var. Hem e, sözcük düzeyinde hem yargı düzeyinde e, hata yapma imkanı çok yüksek. E, uzmanı o metni eline aldığında senin kolayca ne yapabilir? E, hesabını görebilir. Ama sosyal bilimler için aynı şeyi söylemiyoruz. Çünkü günlük dille yapılıyor. Türkiye'de bugün sosyal bilimler büyük oranda bireysel teşebbüslerin dışında günlük dille yapılan bir alan. O açıdan kullandığımız sözcüklerin, kelimelerin mefunları üzerine fazla durmuyoruz. Hele hele yani bu mefudanın tarihselliği ya da tarihsel süreç içerisinde kat ettiği mesafe hemen hemen hiç dikkatimizi çekmiyor. Şimdi bu açıdan en güzel örnek ahlak kelimesi diye düşünüyorum. Daha sonra bunu ben de buna hazırlanırken yani bu sunumu hazırlanırken fark ettim. Ahlak kelimesinin kökeni huluk. Hepinizin bildiği gibi. Yavrucalarını okuyayım size. Karakter demek. Doğa demek, din demek ve cesaret, cesurluk, <gülüyor> şş, nasıl dedim, şş, atılganlık anlamına geliyor, klasik Arapçı. Huluk. Çoğulu ahlak, çoğulu ahlak. Nedir peki? Nasıl tanımlıyorlar ahlakı? Kısaca ahlak şudur. Biraz sıkıntılı bir konu ama üzerine açacağım onları insanın tabiatından düşünmeksizin sadır olan davranış. Demek. Bak Arapça söylerim: bir kâminen nefseler el fikrim biremiği. Düşünmeksizin, herhangi bir akıl yürütmeksizin, insan nefsinden sadır kendisiyle fiillerin sadır olduğu meleke. Bakın burada çok önemli bir şey var. Bir kere ee, nefsle alakalı bir durum var. Ne anlama geliyor bu? E şimdi o dönemin kozmonosini bilmeden, o dönemin psikolojisini bilmeden bunu anlayabilir miyiz? Bakın mahsus dediğim bu işte. Belirli bir nesne alan üzerinde bu kurulmuş ve bu nesne alan üzerinden üretilmiş dönemin ile alakalı, dönemin yaratılış teorisiyle alakalı, dönemin kognitif psikolojisiyle alakalı bütün hepsinden hareketli üretilmiş bir yapı ve buna huluk, çoğul ahlak. Ahlak bu. Biz bu içeriği bilmeden alıp onu ne yapıyoruz? Her şeye uygulamaya çalışıyoruz. Ve ahlakın kısa tanımda tedbir-ül ferttir. Ferdin Tedbiri. Buradan kastedilen şu, insanın tırnak içerisinde bir e, doğası var. Bu doğa üç katmanlıdır biliyorsunuz. Klasik gelenekte, şimdi çok özetini vereyim de hani otursun. Nedir? Natıka, şehvani ve gadbani kuvvet. Nefis üç basamaklıdır biliyorsunuz. Klasik, e, kognitif ve e, psikolojide. Düşünen nefis, arzu duyan nefis. Ne diyeceğiz ona? Gadabi. Gadabi. Öfke ama yani o öfke pek şey değil aslında yer tutmayla alakalı bir şey. Neyse terimlerin Türkçe'leriyle vakit kaybetmeyelim. Üç, nefsin üç gücü var. Aslında tek bir şeyin üç gücü var. E, bu güçler o nefis katmanlarında meleke haline gelmiş. Bu bir de çok önemli bir şey. Meleke ne demek? İnsan nefsinde sabit olan nitelik demek. Bunun zıddı hal, gelip geçici olan. Değil mi? Demek ki bizim nefsimizin, o dönemin kozmosini, o dönemin e, fiziğini, astronomisini hatta hepsini dikkate alarak şimdi oralara aynıklara girmeden bizde oluşan bir yapı var. Çok büyük bir yapı bu. E, şöyle bir küre düşünün. Tamam mı? Bir küre, evren. Bu kürenin içerisinde insan var. Bu insanın oluşumu o büyük kazanın sonucu. Her açıdan ama. Dolayısıyla klasik gelenekte holuk ve olan ahlak da fiziksel bir şey. Yani o kürenin içerisinde cerihar eden bir şey. Kürenin hareketi seni ortaya çıkartıyor. İnsan kesinlikle o kürenin içerisinde var olan bir şey. Bunu Tırnak içinde materyalist olarak yorumlamayın. Çünkü klasik kozmolojide mana ile madde iç içedir. Yani o kazanın içerisinde iç, ikisi birlikte akıl, nefis ve madde birlikte bir hercüm oluyor. O hercüm belirli basamaklarda belirli e, mevcudu ne diyelim dışa vuruyor, tecelli ediyor. Yukarıda başka, aşağıda başka. İnsan bunun bir sonucu. Dolayısıyla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 ameli felsefeyi tasdif ederken nasıl yapıyorlar? İşte bir fert var, bir menzil var, bir Medine var. Değil mi? Birey, topluluk ve toplum. Şimdi menzil ya topluluğun ahlakı olur mu? Bahsediyorlar mı böyle bir şeyden? Hayır. O ameli ahlakın başka bir versiyonu. Orada mesela menfaat esastır. Değil mi? Medine'de şehrine alakı olmaz. Şehre siyaseti olur. Ahlaki, hiçbir klasik metinde ahlaktan bahsetmiyorlar. Çünkü toplumun maslahatı vardır. O maslahatı siyaset içerisinde elde etmekle mükelleftir yönetenler. Onun için tedbir-ül e, fert, tedbir-ül tedbir medine diye e, ad koyuyorlar. Mesela hiçbir zaman toplumun erdemi olmaz. Kişinin erdemi. Fazilet ve rezilet kişiye hastır. Nefse hastır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, klasik gelenekte ahlak kelimesinin üretildiği bağlamı anlatıyorum şu anda. Yoksa benim derdim şu anda klasik geleneği analiz etmek değil. Ahlak, hulp ve ahlak kelimesinin üretildiği o mahsus ortam, onun, mahsus, onun içeriği, onun e, e, muhtevası böyle bir bağlamda, çok kısa özetledim bir bağlamda üretiliyor ama kastedilen son derece tırnak içerisinde fiziksel bir şey. Ve o determinizm, ki klasik gelenek çok sıkı bir determinist bir gelenektir. Hatta bak burada bir alıntı yaptım. İsmail Sakip Tercani, Erzincanlı bir geç dönem Osmanlı düşünürü, Yunan felsefesini ahlak açısından şöyle özetlemiş. İnnel aleme kuretun vel arzu merkezun vel insanı hedefun vel eflaqı kısıyyun vel havadüsü sihamun <Sessizlik> vallahu rami. Eynelmefar. <gülüyor> Müthiş. Yani alem küredir, yeryüzü merkezdir, insan hedeftir, felekler yaydır, olaylar oktur, tanrı okçudur, kaçış nereye? <gülüyor> Kaçamazsın. Gerçekten de çok sıkı bir determizm içerisinde ortaya çıkan bir hadisedir klasik sistem. Onunla alakalı ayrıca konuşmak lazım. Bu sistem içerisinde ortaya çıkan e, insanın bir yapısı var. Ve bu yapı içerisinde ahlak dediğimiz hadise ortaya çıkıyor. Ne peki burada ahlak o zaman? Ahlak şu. Şimdi bunun üzerine ayrıntılı duracağım ama ahlak şu. Bahsettiğimiz şekilde ortaya çıkan nefis, natıka, şehvani ve gadbanı, bu kuvvetler, kısaca nefis diyelim buna. Bunun hayra tedbir edilmesi lazım. Yani insanın saadeti için kemali için hayra tedbir edilmesi lazım. Burada tedbir kelimesi çok önemli bir kelime. Aslında tedbir ile fikir e, muttehidun zat, muhterefün bile itibar derler bizimkiler. Yani zat bakımından aynıdır, itibar bakımından farklıdır. Ne demek o? Tedbir, aklın bir maksadı, bir garazı, bir hedefi gözeterek düşünmesidir. Eğer akıl, bir maksadı, bir amacı, bir hedefi gerçekleştirmek üzere tefekkür ediyorsa, hasıl olan şey tedbir, değilse fikir denilir. Çok e, fark etmiyor o açıdan. Dolayısıyla insanın, insan aklının, diyelim şimdilik oradaki akıl kelimesini üzerine duracağım sonra, o nefsi üç kuvvetiyle eee kemali elde edecek, hayrı elde edecek şekilde kontrol etmesine ahlak diyoruz. Başka bir deyişle aklın iradeyi ihtiyarla kontrol etmesi. Çünkü bizim nefsimizin istekleri var, arzuları var. Fakat bu istek ve arzular serbest bırakıldığı zaman her tarafa gidebilirler. Mesela yemek yeme arzusu kontrol edilmediği zaman insanın başına bela olabilir. Çok yersen ifrat, hiç yemesen tefrit bunun bir ortada tutulması lazım. Orta öyle çok sabit bir şey değil. Her insan için değişebilir. Şimdi bu isteğimizi ne ortada tutacak? Aklın ihtiyarı. Şimdi ihtiyarla irade yine aynı anlamda zat bakımından aynı itibar açısından farklıdır. E, iradeye ihtiyar da dinlenebilir ama ihtiyar daha hastır, daha özel bir kelimedir. Hayır kelimesinden geldiği için akıl herhangi fıtri akıl, mücevhet akıl, istidlali olan ya da aklın diğer türleri değil. Fıtri akıl, mücevhet akıl herhangi bir dil öğretilmemiş akıl kendi başına sadece hayrı talep eder. Hayrı talep için iradeyi belirli bir ee, insanı kemale götürecek şekilde kontrol eder. İşte bu ahlaktır. Dolayısıyla bütün ahlak ilmi aslında kişiye ihtiyarını kullanıp, iradesini kontrol edip, kemale ve masata nasıl ulaşacağını öğretme işidir. Bakın, Kant felsefesini bilen arkadaşlar ne dediğimi çok iyi anlayacaklar. Aslında Kant'ın ahlak felsefesi bu klasik felsefenin sekülerize edilmiş halinden başka bir şey değil. O kategorik imperatif aslında bizdeki ihtiyar kelimesinin yani herhangi bir garaz gözetmeksin amaç için çıkar gözün Allah rızası da dahil. Yani Allah rızasını bile düşünmeden sadece aklın ihtiyarı, o hayır olan neyse, şimdi onun üzerine konuşacağım o aklın ne de, hangi aklıma, e, o aklın e, ilkelerine göre nefsine yön vermek ve onu belli bir ihtilalde tutma işi, Ahlak ilminin konusu hatırlarsanız, İslam okuyanlar e, bilecekler. Bakın ne kadar farklı bir şeyden bahsediyoruz. Bu ahlak, Çin'in ahlakı, e, Arap'ın ahlakı ya da Müslüman listelerin ahlakı değil. Bu insan doğasından neşret eden, kozmolojiyle alakalı bir ahlaki sistem. Dolayısıyla kültürlere göre, zamana göre, dine göre, mekana göre değişen bir şey değil. Çünkü insan, Çin'de de insan, Amerika'da da insan, İstanbul'da da insan ve bunun bir yapısı var. Bu yapının o akıl dediğimiz hadiseyle kontrol edilmesi lazım. Şimdi burada çok önemli bir sorun var. Hep akıl dedik ya. Işte aklın içeriği, aklın muhtevası, aklın ilkeleri. Nasıl ne aklı bu? Şimdi biz burada Ömer Hoca'yla hep tartışıyoruz bu konuyu. Şimdi akıl deyince hepimiz bireysel akıl anlayıyoruz. Senin benim aklım Tanrı ilk önce aklı yarattı. Bu bütün metinlerde ben bakıyorum İslam'ın aklına kadar değerlerini gösterilmek için kurdukuluyor. Yani oradaki akıl senin benim aklım değil. Kozmik akıl o. Dolayısıyla burada akıldan bahsettikleri bireylerin aklı değil. Kozmik bir akıl var. Büyük logos var. O logos zaten evrene sinmiş vaziyette. O klasik şeye girmek istemiyorum ama kozmik olarak orada duruyor. O aklın ilkelerine göre ve içeriğine göre. Bakın burası çok önemli. Benim kişisel kanaatim, Ömer Hoca ile tartışıyoruz bunu dedim, tarihteki en önemli hadiselerden bir tanesi, transaklantal kognisyonun doğallaştırılması işini İslam tarafından başarılmasıdır. Çünkü klasik kognisyon, kognitif sistem, transaklantal bir şey, insana aşkın bir şey. O kozmik sistem içerisinde işte birinci akıl, şey, ne onuncak, faal akıl oradan or yukarıya doğru gidiyor. Bu kognitif yapı, bilişsel yapı, insanın bütün bilgisinin ve varlığının hem vahibul vücut hem vahibul ilimdir o. Değil mi? Vahib-i süver. Suret ilimdir zaten. Transcendent bir şey. Aşkın bir şey. Dolayısıyla bu Bireysellikten bahsetmiyor. Yani insan, şey, aklın ihtiyarına göre insan nefsine yön vermek demek o logosun aşkın olan aklın içeriğine göre, ki o değişmez, kozmik bir şey o, insan nefsine oradaki ilkelere göre yön verecek ve kemale erecek, olgunlaşacak, mutlu olacak. Şimdi bu felsefe tahsil eden arkadaşlar için e, bir yere oturabilir ama, bu konuya aşina olmayanlar için sorun olabilir. E, klasik epistemoloji de buna bağlı. Yani insan bilgisinin garantörü denetlenmesi de buna bağlı. Dolayısıyla e, İbn-i Sina ile başlayan bir süreç ama i̇bn Sina'da da üç aşağı beş yukarı sistem devam ediyor. Kognisyon ferdi değildir. Senin benim e, kognisyonumdan bahsedilmez esas itibariyle o transandandan, komisyondan bahsedilir ki epistemoloji ona göre kuruluyor. Şimdi bu kognitif yapının, bu kognitif yapını ki bilgimiz buna bağlı bireyselleştirilmesi daha felsefi bir ifadeyle doğal hale getirilmesi, transandant olandan çıkartılır, immanent hale dönüştürülmesi lazım. Bu kolay bir iş değildir. Çünkü Milattan önce başlayan büyük bir sistem işlenmiş, işlenmiş, işlenmiş. Ee, İslam dünyasına aktarılmış. Ee, oradaki temel metafizik ilkeler bakımından sıkıntılar yaratmış. Bu yapıyı e, hem İslam dünyasında hem de Batı dünyasında, Batı Avrupa'da e, başarmak öyle sabahtan akşama olmamış. Uzun bir süreç almış Benim kişisel kanaatim, Transcendental kognisyonun öldürülmesi, tasfiyesi, temizlenmesi insanlık tarihinde entelektüel tarihte son derece önemli bir aşamadır. Çünkü tabi bu büyük sorunlara da yol açıyor. Bilgi bulalımını yaratıyor. Bilginin yeniden tanımlaması gerekiyor. Özellikle tümelin yeniden tanımlaması gerekiyor. Niçin 1250'den sonra bizde e, tasavvur ve tasdik risaleleri ve külliyat risalelerinin sayısından nice bir artış var. Ömer Hocam. Bununla alakalı. Nefs-ül Emrisalelerinin yazılması bununla alakalı. Çünkü garantör gitti, öldü, sen inanıyorsun. Ama işte bir inanç konusu değil. Problem o. <gülüyor> yani, o garantör, o transandantal akıl bir inanç konusu değil. Tanrı diyorsam aynı bir konu. Bunu Tanrı'ya bağlarsın, bağlarsan olur. Ama buradaki mesele tanrısal bir şey değil. Ee, kozmolojinin içerisinde var olan entetilerden bahsediyoruz. Yoksa bir Müslüman en sonunda her şeyi külli algoritmaya bağlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunu burada şimdi arkadaşların önünde şey yapmayalım sonra kendi aramızda hallederiz. Şimdi burada şu sorun çıkıyor. Peki aklı doğallaştırdıktan sonra Bireyselleştiriften sonraki bu uzun bir süreçtir. Ahlakı nasıl inşa edeceksiniz? Şimdi burada ikinci bakın, İslam dünyasında İbn Sina'nın ahlak metni yazmaktan imtina ediyordu ya da çok çekinceleri var. İbn Miskawayy yazıyor ilk önce. Sonra Tusi yazıyor. Ondan sonra Devvani, sonra Kınalızade Ali Çelebi temel ahlak metni olduğunu biliyoruz. Bir, iki tane daha var ama onlar daha dini içerikli çok ilginç. Bu kadar fizik kitabı var, bu kadar metafizik, bu kadar matematik kitabı var. Niye? Ahlak metni çok az. Ama çok ilginç bir şey, 14. yılın başında bir kelamcı ahlak metni yazıyor. İc. Nasıl yazabilir ki? Yani e, o klasik anlattığım yapıyı nasıl üretebilir? Ve İc'in. Ahlak Risalesi'nde işte Taşkürbüzay'da şer yazıyor, Kirmani şer yazıyor, Müneccimbaşı şer yazıyor ve Osmanlı alimleri daha çok şer yazıyorlar. Gayet kolay. Çünkü iyicinin metninde transandantal kognisyon yok. Tamamen bireysel kognisyon üzerinden kuruyor artık. Yani insan nefsinin, bireyinin kendi kognisyonu olarak anlatıyor. Çünkü razıdan itibaren biliyorsunuz ee, o transandantal kognisyon... Ee, en azından nostaljik olarak atıflar olsa da işlevsel olarak bitiyor. Ya da Tanrı'ya taşınıyor şey. Tanrı ile özdeşleştiriliyor. Ve bizde keramciler artık ahlak metni yazıyorlar. Bu da çok önemli bir sorun. i̇bn Sina'nın yazmakta zorlandığı bir konuyu bir keramcı rahat bir şekilde yazıyor. Şimdi bütün bunları niye anlattım? Esas konumuz bu değil. Daha ben konuya geri başlayacağım. Alakın temeli konusunda yeni başlıyorum Ama bakın bunu özellikle anlattım. Çünkü ısrarla bunun üzerinde duruyorum. Türkiye'de kullandığımız kavramlar, terimler, kadim terimler ama işaret ettikleri referanslar, içerikleri mahsus, iç mahsus ya da dış mahsus kesinlikle ee, ne oldukları belli değil. Onun için bir keşmekeşlik bir kavram kargaşası Teorik gizal fakirliğiyle başlıyoruz. Kelam tartışıyoruz. Daha önceden oluşturulmuş kavramlara tartışıyoruz. Ama o içerik kesinlikle bugüne ait bir içerik. Ya da en azından biz öyle zannediyoruz. Ahlak tartışıyoruz. Siyaset tartışıyoruz. Fıkıh tartışıyoruz. Matürülük tartışıyoruz. Eşerlik tartışıyoruz. Kullandığımız dil kadim bir dil. Geçmişte oluşturmuş teorik bir dil. Ama içeriği apayrı. İşte bakın bu tipik bir örneği ahlak. Şimdi ahlaki tartışma kolay. Ben burada gelelimse misin? Ahlaklı olalım arkadaşlar. İş ahlaki çok önemlidir. falan böyle gaz verme mümkün. Bu sizin hoşunuza da gidebilir. Ahlakla bilgi iç içe olmalıdır. İşte Batının ahlaksızlığı, teknoloji bilinmene. Bunlar hepsi gaz. Bu hiçbir şey çözmez. Çünkü 150 yıldır bunu konuşuyoruz. Ahlakla bilgi aynı olmalı. İşte teknolojinin zeminde ahlak olmalı. Ne ki olsun? Yani ahlak konusundaki tasavvurumuz ne? ne tür bir mefhum var ki kafamızda bunu teknolojinin altına koyacağız. Ya da uluslararası e, ilişkiler ahlaklı değil. Batı çifte standart uyguluyormuş. Kim dedi batı e, uluslararası sistemde ahlak olacağını? Ne kastediyorsun ahlak derken? Mefhumu ne bu? Sözcük olarak kullanmak bizi tatmin ediyor. Hoşumuza da gidiyor da mefhumu ne bu? Tanımı ne? Neye karşılık geliyor? Bu konuda e, kendimiz yormuyoruz. Çünkü bu çok ciddi çabayı gerektirir. Çağdaş bir İslam ahlak düşüncesi bence yok. Başka birçok konuda olmadığı için. Konuşması var. Sözcükleri var ama müfhumları yok. Yani iş ahlakı şeklinde olabilir. Davranış kurallarına ahlak diyoruz mesela. Bu doğru mu? Ya da ahlak kelimesini kullanmıyorum. Orada başka bir şey kullanır. Ya da kullandığımızı şu şekilde kullanıyorum. Şu anlamda kullanıyorum diye tanımlamak e, lazım. Diye düşünüyorum. Pek çok şeyde bunu yapıyoruz. Evet. Cebir kelimesini derken hiçbir zaman cebir kelimesinden hariz bir cebirini anlamıyoruz. Çok ilginçtir. Değil mi? Aynı kelimeyi kullanıyoruz ama işte alcebradan tercüme ettiğimiz için herhalde. Fakat ahlak deyince ne kullandığımız pek farkında olmuyoruz. Dolayısıyla Batı literatinden tercüme yaparken de sıkıntı çekiyoruz. Bunun için bütün bunları anlattım. Yani ahlak kelimesinin çağdaş İslam düşüncesinin kullanımının bir keşme keşme bir kargaşa olduğunu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 çünkü o dilin, teorik dilin uzmanları var. Fizik, hatta her bilim o bilimin terimlerini öğrenmektir. Gerçekimi nedir, kütle nedir, Efendim, hız nedir, hareket nedir, elektrik nedir, şu nedir, bu nedir diye o tanımları ve onların karşılıklarını öğrendiğinde o bilimi öğreniyorsun. Bir bilimi, bir bilme faaliyetini, bir idrak faaliyetini öğrenmek, o idrak faaliyetini icra ederken öğreniyorsun. ...modus e, operandi dediğimiz bizim Latince'de e, bizim. İşte, <gülüyor> artık, kafa gitmiş. <gülüyor> yani bir işin aslında bilmek bir iş, bir işin akışını tasvir etmek terimlerine onu soyut hale getirmektir. Yani bilgi esaslı ya da bilim hangi alanda olsa bilim aslında bizim mahsusa ait yapıları soyut şamalara dökme işidir. Bu soyut şamalara teorik lisan diyoruz. Bu teorik lisan varsa fiziğin bir teorik lisanı vardır, kimyanın vardır, biyolojinin vardır, sosyolojinin vardır olmalıdır. O teorik soyut şamalar üzerinden o nesneyi e, kuşatıyoruz. Mesele bu. Bizim şu anda en önemli problemimiz özellikle sosyal bilim ve dini bilimlerde e, konuştuğumuz nesne alanına ilişkin soyut şamalarımızın olmaması, teorik dilimizin olmaması. Onun konuşuyoruz belki. Ama karşılıklı bir mutabakat sağlanıyor mu aramızda? Ondan çok emin değilim. Ben bunu 30 yıllık tecrübemde gördüm. Bir şey konuşuyoruz. Başka bir şey anlaşılıyor falan. Şimdi evet. İkinci şeye geçiyorum. Bugün için günümüzde ahlakın kaynağını nasıl inşa edebiliriz? Önce Üç kelime arasında ayrım yapacağım. Bilim, felsefe ve yöntem. Ve ne anladığımı söyleyeceğim. Şu andan itibaren ben konuşuyorum. Yani tasvir yapmayacağım. Kendi anladığımı sizinle paylaşacağım. Bu tabii tarsılacak bir şey. Neticede. Bunu yaparken de doğa bilimleriyle ahlakı ya da ahlakın içinde yer aldığı sosyal bilimleri mukayese ederek gideceğim ki daha iyi otursun. Bilim derken şunu anlıyorum ben. Mahsusun makule tercümesi. Yani biz bu mahsus kelimesini illa beş duyulara iç ihsas var, dış ihsas var. Duyarlılık olarak tercümeyiz. Hassasiyet kelimesini kullanıyoruz, his kelimesini kullanıyoruz. Bakın bunun çok çeşitli versiyonları var ama aynı konuya girmiyorum. Bütün bilme faaliyeti esas itibariyle mahsus bir alanın, işte fizikte bir mahsus alan vardır. E, kimyada bir mahsus alan vardır. Ve bu mahsus alan katmanlıdır. Gayet açık, çıplak gözle gördüğün gerçeklik farklı, mikroskopla gördüğün farklı, atom altı farklıdır, daha altı farklıdır. Yukarıya doğru daha altı farklıdır. Yukarıya doğru gökyüzü farklı, Teleskopla farklı çıkar. Gerçeklik şey katmanlıdır, tek düze değildir ve tamamlanmamıştır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Doğa da tamamlanmamıştır, tarihte, hayat da tamamlanmamıştır. Biz tamamlanmışlığı yunanlı zihniyetinin bir devamı olarak kabul ediyoruz. Çok ilginç. Feynman diye bir kuantum fizikçisi vardır Amerikalı. İşte geçen senelerde öldü. Ee, bunun Türkiye'de çevrilen bir kitabı var TÜBİTAK'tan. Orada şöyle bir cümle kullanıyor. Bunu bir Türk-Müslüman kullansa sıkıntı olur ama bir e, uluslararası Havgis'le birlikte çalışmış bir fizikçi kullanınca e, insanlar ya görmemizden geliyorlar ya da e, şapka çıkartıyorlar. Diyor ki insanlık tarihi 2000 yıl gerileten Yunanlar. Takmışlar tübele, takmışlar illete, bizi illet ettiler. Dolayısıyla şey nedir o? genel kavramlar üzerine konuşmuşlar. Bir türlü tekil olanı bilmeyi engellemişler. Tabi orada çok daha fizik bilimi açısından çok ayrıntılı anlatıyor. Bu doğru yanlış ayrı bir şey ama burada dikkat edilmesi gereken ya da felsefe tarihi ya da düşünce tarihi çalışmaların dikkat alması gereken çok ince noktalar var. Şimdi mahsus dediğim gibi katmanlı bir şeydir. Ee, i̇ç ihsasımızda, iç da var. Biz psikoloji diyelim. Değil mi? Ee, ya da ne diyelim başka? Metafizik diyelim. Onun da kendine göre iç mahsus var. İç mahsus illa somut olan demek değildir. Ee, efendim? Tabii yani biri müşahede, vicdaniyat bir sürü ad verebiliriz. Eski terminoloji kullanmamaya çalışıyorum çünkü e, evet bu da çok önemli şey. Yeni bir şey anlatırken ben kendimi eleştirdim ya eski kelime kullanacak şeye kayıyorsun. Geçmişteki içeriye kayabiliriz diye dikkat ediyorum. Demek ki bilim ister fen bilimler olsun ister e, sosyal bilimler olsun ister başka bir şey olsun bir mahsus, bir sensible e, algılanabilir duyarlılığımıza konu tecrübemize konu olan nesli alanının makule tercümesidir. Yani insancaya tercümesidir. Biz bir şeyi insancaya tercüme etmeden bilemeyiz. Bilimler dediğimiz hadise tek tek belirli mahsus alanların tercümesidir. Fiziğin e, mahsus alanı farklıdır şüphesiz. Dolayısıyla tercümesi farklıdır. Kimyanın farklıdır, biyolojinin farklıdır, psikolojinin farklıdır, antropolojinin farklıdır. Biz o makul, yani buna daha benim modern dille konuşursak soyut çamalar diyorlar buna bilim felsefesi. Yani biz soyut çamalar elde ederiz. Ayıklarız abstraction extraction abstraction İngilizce bilim felsefesi kitaplarında böyle bir şey. Ayıklamak intiza soyutlama tecrit değil mi? Ayıklarız soyutlarız ve soyut çamalar elde ederiz. O soyut çamalara at koyarız terim ve onları bir araya getirip yargıla konuşuruz. Bilim budur. Yani makulat. Felsefe nedir? bu makulatın tahkikidir. Raziden sonra kazanılan anlamı kullanıyorum burada. Raziden önce böyle bir anlam yok. En azından benim bildiğim, Ömer Hoca düzelt, yanlış söylüyorsam. Tahkik, makulatın tahkikidir. Felsefe mahsulatla uğraşmaz. Tek tek bilimlerin mahsus alanlarından elde ettikleri makulatların tahkikini yapar. Tahkik, hakikati parçalamaktır. Mesela, matematiğin mahsus bir alanı vardır. Mevhum nesnelerin, insan kognisyonunun ürettiği mevhum nesnelerin, onlara, onlara duyarlılığımıza konudur, onlar iş duyarlılığımıza, oradan hareketle matematik üretiyorsun. Şimdi, bir matematikçi yaptığı işe bakmaz. Yani bal, işte arı bal yapar. Ama bu balın analizini filozof yapar. Matematik felsefesi diyorsun. Matematik felsefesi ne demek? Yapılmış olan matematiğin tahkiki, incelenmesi, ne tür nesneler üzerine akıl yürütüyor, bu nesneleri nasıl inceliyor, bu nesnelerden nasıl bilgi üretiyor, bu bilginin eleştirisi nasıl yapılır, bu bilginin diğer bilgi alanıyla ilişkisi nedir? Felsefenin konusu bu. Dolayısıyla felsefe bir tahkik işidir. Bir de bu tahkikin tetkiki var. Bu da üçüncü aşama. İnsan nasıl tahkik yapar? Nasıl kafasını? Bu çok zor bir konu. Çünkü insan aklı çalışırken kendini müteala edecek. Şizofrenik bir durum. Onun için nazarın klasik e, literatürdeki üçüncü tanımı nedir? Aklın kendini müzakere ve müdahale etmesi. Ne zaman? iş görürken. İşte bu yöntem ve mantık bilimlerini ortaya çıkartır. Tek bir mantık yok biliyorsunuz. Mantıklar var ve yöntemler var. Matematik yapan bir e, matematikçinin matematik üretimini filozof tahkik eder fakat başka bir filozof da bu tahkiki nasıl yapıyor bu adam? Aklım nasıl çalışıyor beni matematik yaparken ya da fizik yaparken ya da en genel anlamıyla akıl bilgi üretirken nasıl çalışır? Değil mi? Bir sürü mantık alanı e, oluştu, bir sürü yöntem oluşturuyor. Bu en soyut alandır diye düşünüyorum. Şimdi bu tanımlar açısından doğa bilimlerine baktığımız zaman doğa bilimlerinin en genel anlamıyla konusu şey dediğimiz bir mahsustur. Biz bu mahsusu iki yine müttehidun bizzat muhtelifin bir itibar. İki tarafına bakarız. Bir yapı bir de düzenine bakarız. Zaten bir şeyi bilmek şu altı kavrama göre o şeyi okumaktır. Bir, onun bir manzumu olduğunu, yani bir düzen içerdiğini kabul ederiz. Bu bir, Buna biz minimal metafizik diyoruz arkadaşlar. Yani insan aklı iş görürken bilme faaliyetinden bahsediyorum. Dayandığı en temel kabuller. Bu niye böyle? Bu böyle. Yapımızdan kaynaklanıyor. Bir şeye yönelirken orada bir düzen varsaymazsak bir yapısal düzen varsaymazsak o şeyi bilemeyiz. Buna malzume diyebiliriz. İki, bu manzumenin makullesilebileceğini kabul ederiz. Yani insan aklına tercüme edilebileceğini, akledilebileceğini, idrak edilebileceğini biliriz. Üç, bunun nedensel olduğunu düşünürüz. Malul diyebiliriz. Yani o yapısal düzen, insan aklına konu olurken bir neden sonuç ilişkisine göre kurulur. Neden kelimesini burada çok geniş anlamıyla kurulur. iki Sonra ikiye ayıracağım. Bunu yaparken işleme giren her şeyin mahdut olduğunu, tanımlanabilir olduğunu kabul ederiz. Bir tanım yaparız. Tanım sınır koyarız. Çünkü biz bilme esas itibariyle belirsizliği belirli, sınırsızlığı sınırlı, tanımsızlığı tanımlı kılma Çünkü logos ta Yunanlardan biri ne demek? Belirlemek, sınırlamak, tanımlamak. Sosyoloji. Sosyoyu bilmen için sınandırman lazım. Loji, bu anlamda Logos, tanım, tanım... Çünkü Aristoteles'ten biliyoruz ki tanımlanamayan şey bilinemez. Mahdud, hat koymak zorundasınız. Kaç etti? Ve bu malul nedenselliği kurarken belirli bir çıkarım süreci içinde çalıştığımızı fark ederiz. Mantuk ya da istidlalidir. Bilgi gidimlidir. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye gidersin. Aksi takdirde nedensel bir örgü kuramazsın. Bir kanamiçi örme gibi işidir bilgi işi. Bir kanamiçi örme işidir. Ve bütün bunları yaparken de yaptığımız şeyin bir muhtes olduğunu, yani bir zaman, mekan içerisinde olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu altı temel kavrama dayanır. Bilme faaliyeti.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 mümkün değil bilemeyiz. Sınırsızdır, belirsizdir. Hep mukayyet olanla uğraşırız. Mukayyet demek zaman ve mekan içre olan demektir zaten. Şimdi burada tabiatta, tabiat bilimlerinde, doğa bilimlerinde yaptığımız bu faaliyetin aynısını hayat bilimlerinde, tarih bilimlerinde yaparız. Orada da bir düzen varsayarız. Yapısal bir düzen bunun insan tarafından idrak edilebilir olduğunu kabul ederiz, tanımlarız, çıkarımsal bir akıl yürütürüz, zaman mekan koordinatlarını varsayarız. Ancak bir konuda doğa bilimlerinden ayrılırız. Nedir o? Doğa bilimlerindeki nedensellik, İngilizce tabir kullanacağım, Türkçesinde vereceğim, hani otursun diye, e, cause ve reason ayrımı vardır İngilizce'de. Doğa bilimlerinde causality esastır. Neden? E, hayat bilimlerinde reason. Niçin? Gerekçe. Doğa bilimleriyle hayat bilimleri arasında ki ahlakı buraya dayandıracağım. E, en önemli fark budur. Çünkü neden kelimesi Dikkat ederseniz doğa bilimi çalışan arkadaşlar az çok bilirler. Kökene işaret eder. Ve geçmişe doğru. Bir, bir, bir, bir Burada bir hadise var. Bu hadise niye böyle oldu? Nereden böyle oldu? Nereden geldi? Hep geriye doğru gidersin. Çünkü doğa biliminde gelecek sadece predike edilebilir. Öngörülebilir. Geçmişten hareketle ama hiçbir zaman onun üzerine yargılarda... Nedensel yargılarda buradaki gibi açık ve seçik e, durulmaz. Ama şeyde ise, reason'da ise ne için? Hep geleceğe yönelik bir amaçlılık içerisinde iş görürsün. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla e, hayat bilimlerinde, tarihte, tarihle hayat bilimlerinde birbirinden ayıracağım ama şimdi ona girmek istemiyorum. Yani insanın ürettiği Bu ne demek? Onun üzerine konuşacağız. Reason. Ne için yapıyorum bunu? Bir şey yapacağım. Ne için yapıyorum? Ne için yaptım bunu? Bir amaçlılık e, içerir. O kadar bu konuda ileri gidiyoruz ki arkadaşlar. Öldükten sonrayı bile, eylemlerimizin öldükten sonraki e, amacını bile tartışıyoruz. Eskatoloji bunun için kuruluyor. Böyle yaparsan cehenneme girersin. Hayda. Ulan ne zaman bilmiyoruz. Kıyamet ne zaman kapacak, ne zaman dirileceğiz değil mi? Bir, orada bir temporalite, bir zamansallık yok. Belirsiz bir zamanla atıf yapıyoruz. Halbuki doğa bilimde bunu yapamazsın. Olacak yer, din gelecek, e, bağs olacak, e, hesabımızı vereceğiz cehenneme atılacağız. Ona göre davran. Bakın eylemimi e, gelecekteki amaç veriliyor. Şimdi burada bir kelime kullandım aslında onu en sonra saklayacaktım ama e, tutamadım. Doğada şeyi incelerken şey dediğimiz hadiseyi mahsus olan şeyken hayat bilimlerinde tarihte şey eylemdir. Bizatihi eylem, action, fiil, amel. Ama nasıl bir eylem bu? Burası işte e, bizim nesli alanımızı veriyor. Bu da çok önemli bir konudur. İnsan eyleminin ayrı bir varlık alanı olarak kabul edilmesi tarihte çok e, yeni eski bir şey değil. Klasik literatüre baktığınız zaman e, İslam medeniyetinde hem e, dış dünyanın tabiatı hem de insan eyleminin iki ayrı varlık alanı olarak kabul edilmesi Yine raziden sonra ortaya çıkmıştır. Mesela medreselerde okutulan Hikmet'in ayna baktığınız zaman ya da Hidayet'li Hikmet'in şerlerine baktığınız zaman aynı ki, bilginin konusu aynıdır, aynı da iki ayrılır diyor. Bak şimdi, aynı dediği objektif olan, nesnelleşmiş olan demektir. İki ayrılır, biri tabiat, biri insan fiilleri. Bu çok önemli bir şey. Şimdi biz klasik metinlerin o teorik dillerini kaybettiğimiz için sözcük şeyiyle okuyoruz, göremiyoruz onları. Çok güzel bir örnek vereyim size. E, yurt dışında bir toplantıda e, şeyi tartışıyoruz. E, nedir o? Teorik gezegen astronomisinde e, üretilen bilginin nasılı ve niçini nasıl inşa ediliyor? Çok zor bir konu çünkü modern bilimin ortaya çıkmasındaki en tipik noktalardan biridir. Çünkü niçin, matematik niçin verir mi vermez mi tartışması. i̇bn Sina'ya göre vermez. Onun için i̇bn Sina fiziği matematiksel değil. Matematiği doğanın bilgisi için kullandı. Ama matematik niçin verir dediğiniz an matematiği doğaya uygulama imkanınızı elde ediliyor. Çok önemli bir problem bu. Şimdi Tusi'nin Etteskirefi İlmüneyi Abde Eserinde bu ilgili konuyu incelerken diyor ki niçin? doğa bilimleri verir. Vucubul vuku. Vukuyu matematik verir. Yani matematik inniyeti gösterir ama fizik limniyeti gösterir. Biraz teknik gidiyorum ama yani niçin nasıl? Matematikte sadece sen dersin ki bu daireseldir şöyle döner ama niçin öyle döner? Fizeye gideceksin. Şimdi ilginç kutbut dışı razı Buna şer yazarken bu vücubül vuku'yu sebebül vuku diye değiştirmiş. Vücubun yeni sebep koymuş. Şimdi çok basit bir şimdi sözlük biz değişmiyor. Öyle değil. Bütün bir dünya değişir. Bir yerde vücubül vuku demekle sebebül vuku iki ayrı dünya görüşüdür neredeyse. Değil mi Ömer Hocam? Niye? Vücub çünkü meşrahi çizgide icat Tanrı'ya kadar gideriş. Nedensellik kavramını farklı anlamana neden olur. Tanrı tanımını farklılaştırır. Kozmoloji anlayını farklılaştırır. Çünkü artık orada metafizik illete bir işaret vardır. Ama sebep dediğin zaman zahiri illet. Yani değil fenomenel. Dolayısıyla Tanrı'ya bir icap ya da Tanrı'ya bir dayatma söz konusu değil. Bütün metin aynı ama sebep değişmiş. Şimdi okuyoruz 12 kişi masanın etrafında, hep geçiyor babalar yani bu hep böyle deniyor efendim bu batıllar inanın bir numaralar yok. O kadar psikolojik baskı yapmışlar ki bize diyoruz ki yok arkadaşlar inanın siz onlardan deneyin yaparsınız. Biraz iyi bir eğitimle eksiklik çok nettir bizde açık. Kesinlikle çok daha iyisini yaparız. Yok öyle bir numaraları. Fakat psikolojik bu bizimki. Psikolojik ayar problemi var bizde. Psikolojimiz kaymış. Yanlış görüyoruz meseleleri. Kesinlikle öyle değil. Dedim bir dakika burada bir kavram değişikliği var. E, ne olacaktır canım? Yani hiçbir şey, şey, sebep bu. Dedim ki bak bizde nedenseynlik üç türlülerle alır. Başladım anlatmaya. Tabi bir de Batılar, Bizdeki gibi. Zaten biz de batılıyız. Aynı bir konu yani. Ben hariç. Ben ofluyum çünkü yani. Oflular ne batılı, ne doğulu, ne kuzenin, ne Güney. 400 yüzyılda kalmışlar. İlk 400 yılı bize dayattılar. İlahiyatlarda da dışarıda ilk 400 okuyoruz İslam düşüncesi diye. Ya bu İslam medeniyeti ilk 400 yılda ortaya koyduğu sorunları, problemleri daha sonra çözmedi mi? Devam etmedi mi bu medeniyet kardeşim? Bu bize cemaatin Afgani'nin yedirdiği bir kazıktır. Cemaatin Afgani Mısır'a gittiği zaman Muhammed Abdullah diyor ki, ne okutuyorsun be vakıf el işaret ve tembiyat oku. O günden bugüne işaret ve okuyoruz. Okunmasın mı? Okunsun ama mevakıfla birlikte. Çünkü işaretin yarattığı sorunlar daha sonra çözüldü. 50 tane şehri var neredeyse. O şehri dikkat almadan el işaret okudum. Şuna benzer bu. Kuantum fiziğini atla, Einstein'i atla, Newton'un prinsipasını oku. Böyle bir şey olabilir Çağdaş fizik mi budur? Ha, prinsip önemli bir metin midir? Elbette. Sen üniversitede fizik tepilini Siva'yı okutuyor musun bunu sadece? Niye el işaratta yetiniyorsun? Niye el makastır ya da teahatür felansifeyle yetiniyorsun? Niye iler? Bu medeniyet devam etmedi mi? Etti. Ama biz onu görmüyoruz. Dolayısıyla bütün bu sorunlar, şuna emin olun, İslam dünyasında ilk 400 yüzyıl elbette önemlidir ama orada ortaya konulan sorunlar daha sonra çözülüyor pek çok açıdan. Asronomisi'nde, Cevdi'nde, yani bilimlerde de felsefede de çok ciddi tartışmalar devam ediyor. Ama bunları hiç önemsemiyoruz. Biz de ilk 400 lazım Neyse bu adamlar da ilk 400 sadece bildikleri Kindi, Farabi, i̇bn Sina, biraz İbn-i biraz Gazali. Çok uzman birkaç adam olabiliyor böyle istisna ama bir bütün olarak haberdar değiller. Ee, anlattım, dedim bak böyle böyle işte Osman'da şöyle olmuştur, semerkant böyle der, şu şudur filan. O zaman sebep kelimesi içeriği doldurulunca mefhumu ortaya çıkınca tabii Allah'ın gavuru eğitim, eğitim gördüğü için hemen anlıyor, gavurluğunu yapıyor yani. E, mesele e, tavzih olmuş oluyor. Dolayısıyla basit bir kelime, bak teorik dilden bahsediyorum. Şey, teorik değil böyle bir şey. Teorik dilde en önemli şey derinliktir. Sebeple vücud kavramı e, neticede bir söz, sözcük olarak daha fazla ifade etmez. Ama derinliği yakaladığında o değişikliği ne kadar büyük bir e, başkalaşma yarattığını tespit edebilirsin. Evet, şimdi tekrar konuya dönelim. Tabiatta şey esaslı dedik, hayat ya da tarih eylem esas. Eylem bir e, ne için anlamına gelen bir nedenden dolayı yapılır, belli bir amacı e, gözetir ve büyük oranda da tırnak işte geleceğe e, yöneliktir. Bu ne demek? Bu nasıl yapıyoruz? Şimdi bir yerde bir amaç var ise o amaç bakın bunları ben üretmiyorum. Bunlar klasik metinlerden ürettiğim şeyler. Bir amaç var ise o amacı gözeten bir insan vardır. O bu insana bir kastı vardır. Dolayısıyla amaç insanın kastının, iradesinin bir sonucudur. Dolayısıyla eylem aslında insan iradesinin paketlenmiş halidir. Yani her türlü insan eyleminde paketlenmiş irade mevcuttur. Şu binanın bir amacı var. Ve insan iradesi burada içkin. Şimdi burada irade ile ihtiyarı bir ayırmadım. Eş anlamlı kullandım. İhtiyar kullanabiliriz yerine. Fark etmiyor. Yani insan bir eyleme kalkıştığında o eylemini boşandıran bir amacı var. Bu amaç bir kast içerir ve bu kast irade paketçiklerini taşır. Cami yapman, kimse yapman bir eylemdir. Bu eylemin bir amacı var. Bu amaç bir kast içerir. Bu kasta bir irade paketçidir. Ve en totalde bu anlam, paketçi, irade paketçi bir anlamdır. Dolayısıyla eylem anlamın ee, kısaca cisimleşmiş halidir. Hayat dediğimiz ya da tarih dediğimiz hadise insan eylemlerinin cisimleşmiş halidir. Onun için mübeydi ya da razı sonrası e, düşünürlerimiz buna aynı diyorlar. Yani insan eyleminin tecessüm etmiş objektivasyona uğraş, uğramış cisimleşmiş halidir. Zaten bu olmazsa i̇bn Haldun tarihi bir bilim olarak kuramazdı. Onun için İbn Haldun öyle Marx'tan hareketle, Weber'den hareketle efendim yapısalcının hareketle okumayın. Hikaye onların hepsi. Otur yazılan metinler bir değer ifade eder ama önce İbn hakiki anlamını bilmek lazım. İbn Haldun İslam medeniyetinin bir ürünüdür ve üretil eee bilgisi ürettiği alan da bu alan. Eğer bizim düşünürlerimiz İbn Haldun'dan önce insan eyleminin tarihsel alanı bir ayniyet, bir objektif alan ee, tabiatın yanında bir varlık alanı olarak görmeselerdi İbn-i Haldun'un bilimini yapacaktı? Niye? Çünkü mahsus olmayan, makul olmaz. Ee, ne yapıyor bizim düşünülerimiz? Tarih alanını mahsus bir alan. Duyarlılığımıza konu, mümkün tecrübemize konu bir alan haline getiriyorlar. Ona bir ayniyet yüklüyorlar. Ee, Dolayısıyla onu nesneneştirdiğin anda obje varsa o objeyi bilen bir e, sücede, bir de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bütün bir tarih alanı, hayat alanı insan eyleminin cisimleşmiş hali olarak yürüdü. Peki bu eylemin bilgisi, bu eylem bizatihi mahsus bir şey. Cami yaptığımız bütün insanı ekonomik üretim biçimleri, ilişkileri, sanatlarımız, her türlü insan eyleminin tecessüm etmiş hali biraz önce dediğim gibi mahsus ise bunu makul hale getirme işte sosyal bilimleri veriyor bize. Yani sosyal bilimler ne demektir? İnsan eyleminin objektif kazanmış hallerini bilme işidir. Burada işte dikkat etmemiz gereken şey eylemin cisimleşmiş, tecessüm etmiş, objektif kazanmış halinin şeyden, doğadaki nesneden farkı nedir? Bunu iyi belirlememiz lazım. Şimdi teolojik olarak baktığınızda Tanrı için evrenin bir anlamı olabilir. Ama insan baktığında en azından modern bilim açısından biz ağacın bir anlamı olduğunu varsaymıyoruz. Ya da atom altı yapıları incelerken orada bir anlam aramıyoruz. Anlamı insan eylemlerinde arıyoruz. İnsan ürettikleri şeylerde alıyoruz. Dolayısıyla şey ile e, ki, objektif bir alandır. Eylem objektif bir alandır. Arasındaki önemli fark işte bu. Orada bir Doğada bir anlam yok. Tırnak içinde insan eylemlerinde bir anlam var. Dolayısıyla bütün sosyal bilimler esas itibariyle o anlamı tespit etmektir. Bu savaş niçin yapıldı? Nedenleri neler? Amacı ne? Ne tür istekler arzular orada rol oynadı? Bu cami insanlar niçin yaptı? Şu tapınağı niye yaptılar? Şu sanatları niye öğrettiler? Bakın ama şunu soramasın. Güneş niçin dönüyor? Nasıl dönüyor sorabilirsin. Niçin döndüğünde modern bilim açıdan o teoloj şey nedir teolojik tabi e, ilahiyat alanına giren e, bir soru haline gelir. Şimdi bu da kısa bir özet olduktan sonra peki ne yapabiliriz burada yani bunu bu, bu ayrım yaptıktan sonra ahlaki nerede üretebiliriz ahlak nesneleri bakımından yani mahsus alan bakımından e, eylem alanına dahildir. Fizik, fizikle hiç alakası yoktur. Yani bir ağacın ahlaklılığından ya da atomların ahlaklısından bahsedemeyiz. Ahlak doğrudan bir kere eylem alanına ait. Eylem alanına ait olması demek hayatın içerisinde ve tarihin içerisinde olması demektir. Öyleyse ahlaki tüm değerleri hayatın içerisinden türetiriz. Tabiattan ahlak türetilmez. Bu kurguya göre. Peki hayattan türettiğimiz bu değerler doğadan türettiğimiz değerler gibi objektif midirler? Şimdi ahlaktaki objektif problemi. Tabii bu foundation dediğimiz temel problemi çok sıkıntılı bir problem. Zaten temel tarihte sıkıntılı bir problem. Değil mi? Yani temel, Dursun, İdris ama temel öncisi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 Without, ethics without foundation. matematik without foundation. Çünkü temel, asgari bir metafizik zemin istiyor. Minimal bir metafizik. Aksiomatik kabuller istiyor. Bunun nasıl elde edeceğiz? Bu basit bir problem değil arkadaşlar. Yani batılı düşünürler, çağdaş batılı düşünürler şu anda. Özellikle Anglo-Saxon dünyada. Temelsiz matematik, temelsiz ahlak, Kitaplarını yazmalarının çok önemli bir gerekçesi var. Bak gerekçe, bir reason var. Ne o? Eğer temel koyacaksa metafiziğini göstermesi lazım. E, teolojik bir temel olmuyor. İnsanı insanı asan aşkın bir temel bulmak da Tanrısız mümkün değil. Değil. E, ne diyeceksin? Falakım mı var diyeceksin Ömer Hoca gibi. Onu kabul etmiyorlar hocam. İnanmıyorlar öyle bir şeye. Ee, hayat neticede insan eyleminin tecessüm etmiş hali ama oradan da bir şey tercihler bakımından keyfi olduğu için bir türlü bir e, zemin konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ve en son geldikleri şey kamusal olanın, e, uzlaşımsal olanın e, temel olduğuna dair bu kamusal alan ya da kamu kavramı son derece yaygındır ahlak tartışmalarında batıda. Yani şunu diyen eskiden yani kısaca özetleyeyim. Birkaç tür şekilde temellendirebilirsin değerleri. En genel anlamıyla. Ya e, tanrısal bir alan yaratacaksın kendine. Temelleri oradan alacaksın. Ya insanı aşkın transandantel bir alan bulacaksın. Ya insanın türselliğinden hareket edeceksin. Diyeceksin insanın kognisyonu ortaktır. Ortak olarak bunları üretiyoruz diyeceksin. Karp gibi. Ya kamusal alanı kabul edeceksin. Ya da daha vahşi bir şekilde diyeceksin ki değerler dediğimiz şey güçlerin zayıfları kontrol etmek için ya da zayıfları güçleri sınırlandırmak için. Hani ta Platon'dan böyle tartışılan bir çatışma alanından hareketle temellendiyeceksin. Başka bir şey, ayrıntılarda çok çeşitli şeyler var ama başka bir yolun yok. Şimdi her türlü düşünme faaliyeti minimal bir metafizikle, bir aksiyomatik kabulle başladığı için ve bu adamlar da bugün metafiziği kamusal olanı indirgemişler. Kamusal alan, uzlaşımsal alan. Bugün batıda metafizik yapılmaması eğer evet Almanya'da metafizik dersleri kaldırılıyor. Kaldırılacak çünkü mahsusatı kalmamış, karşılığı yok. Adam dürüstçe davranıyor. Hakikaten öyle şu an Almanya'da e, metafiziğin merkezidir. Metafizik okutmak bir tür gevezelik. Ama zaten bir anlamı yok. E, niye? Çünkü kamusal olan, uzlaşımsal olan metafizin yerini aldığı için o başka yerlere götürüyor ve bunu kaldırıyorlar. Peki biz nasıl bir alan teklif edebiliriz bu anlattıklarımızda? Benim kişisel kanaatim değerler tabiattan türetilmediğine göre tarihten türetiliyor insan eylemlerinin tecessüm etmiş hali olan tarihten üretiliyorlar. Şimdi burada hemen itiraz edilecek. E, tabiat objektif bir alan kelimenin tam anlamıyla oradan üretilen bilgi de objektif. E, tarihsel alan tamam insan eylemlerinin tecessüm etmiş hali ama objektivasyonu tabiata göre çok e, keskin değil. Artı oradan üretilen bilginin objektivasyonunu nasıl sağlayacaksın? Bence bu doğru değil. Çünkü biz şey, idrak ile varlığı birbirine karıştırıyoruz. Bir şeyin mevcut olmasıyla müdrek olması ayrı durumlardır. Tabiat, şey olarak subutiyeti vardır. Ama idraki değişir. Değişmesen Çin bilimiyle, Hint bilimi, Hint bilimiyle mozopotamya bilimi farklı olmazdı. Aynı çağdaş durumlarına rağmen ve bilim tarihi ortaya çıkmazdı. Bir Aristoteles'in bilimiyle bir Tusi'nin bilimi doğanın idraki sürekli değişiyor. Bugün doğalın idrakinde benzeşme ortaya çıkması insan ulaşımıyla, iletişimiyle son derece alakalı. Yani global bir bilim elde ediyorsak bu tarihte global bir bilim olduğu anlamına gelmiyor. O bugün ulaştığımız bir noktadır. Kaldı ki o bilindiği değişiyor. Yani biz Einstein'ın atom anlayışından çok daha ileride bir atom anlayışına sahibiz. Sırf elektronun tarihini okuyun. İlk onu C.C. E, diye bilinen bir e, İngiliz fizikçi. Çok entesan bir adam. Ya hayatını okumanızı tavsiye edeyim. Yani bilim adamı nasıl olur görürsünüz orada. Bütün asistanları Nobel e aldı adamın. Yedi, kendisi de dahil. Yedi asistanın yedisini Nobel e aldı fizikte, Ama hayatı boyunca laboratuvara girmemiş bir bilim adamı. Çünkü girdiğinde patlatıyormuş. Bekir bir <gülüyor> En tesem bir adam. İlk elektronu o tespit ediyor. Ama onun elektronuyla bizim elektronumuz arasında dağlar kadar fark var. Bilimde de bir değişim, gelişme var. Bilim de tarihseldir çünkü. Niye? bilim, doğanı kendisi değil ki, doğanın idraki. Aynı şekilde tarih, insan eylemlerinin cisimleşmiş objektif kazanmış hali ama bizden bağımsız artık onlar. Dolayısıyla onun mevcudiyeti ve sübutiyeti insanlara bağlı değil. İdraki değişiyor sadece. Dolayısıyla ahlakın değişken olmasıyla eğer bilim tarihiyle ahlakın tarihi yan yana koy çok da birbirinden farklı değil, emin olun. Global bir bilime gelmemiz e global bir ahlaka da tırnak içinde gelmemizi engel gelebiliriz. Çünkü bugün onları tartışıyoruz zaten. Dolayısıyla bu doğru değil. E, şu, bunu vurgulamakta fayda var. Mevcudiyet ile müdrekiyeti birbirine karıştırmıyor. Tanrıyı biz yaratmadık ama Tanrı idrakimize bağlı arkadaşlar. Evrenimiz yaratmadık ama evrenin idrakimize bağlı. Çünkü şu anda bilebildiğimiz kadarıyla evrende bu şekilde idrak eden tek canlı biziz. Tarihin eylem olarak bizim irademiz ve ihtiyarımızın cisimleşmiş hali ama bir kere tecessüm etti. Adı aynı demek Aynı demek belli bir noktadan sonra insan iradesi ve ihtiyarından bağımsız varlığa sahip olmak demektir. Bizim e, özellikle razı sonrası düşürlerini vurguladığı üzere. Sadece aynı ikiye, ikiye ayrılıyor. Biri insan iradesinden bağımsız aynı tabiat Diğeri insan iradesine bağlı olan aynı yani varlığı var olması insan iradesine ama bir kere var benden bağımsız İstanbul fethi ya da Süleyman'ın cami artık benim irademe sürekli var olmuyor bir kere var oldu o cisimleşti o anlam paketçini amacını hepsini içinde taşıyor ve burada duruyor dolayısıyla tarih objektif bir alandır bu alanın bilgisi idraki süphesiz değişir bu konuda kimse bize en azından benim bu kurguma bu açıdan itiraz vermez kişi, kişi, kanaatimce. Şimdi burada şunu sorabiliriz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi Din Felsefesi Derneği'nde verdiğim şeyde var. Orada bunları inceledim zaten. Peki şunu sorabilirsiniz. Doğanın kendine göre bir kurallılığı var. E, tarihin bir kurallığı var mı? Ve bu kurallılık nerede duruyor? Kesinlikle var. Kaldı ki doğanın kurallığının ne kadarı bizden bağımsız, ne kadar akla bağlı o da tartışmalı bir konudur. Çünkü biz doğanın bilgisini ayna gibi yansıtmıyoruz. O yine klasik geleneğin bir problemidir. Yani insan bir aynadır. Zaten speculation kelimesi aynadan gelir. Aynayı hazırlayacaksın, doğa oraya yansıyacak, senin sadece bir işlemci değerin var. Ayıklayacaksın, soyutlayacaksın, bir şey elde edeceksin, mahiyet, sonra gideceksin... Büyük abiye soracaksın, o transandantal kognisyona, e, bu doğru mu? Onu da filozof yapacak, herkes yapamaz. ama doğru diyecek sana. Ama özellikle razeden sonra insan bilginin inşasında aktiftir. Çünkü kozmik bir garantör ya da transandantal bir kognitif güç yok. İnsan nesneyle temasa geçer, kendi akli idrak itibar diyoruz biz buna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 Süleymane Camii'ne baktığımda o cisimde, o objeden bir şeyler alıyorum ve onu yorumluyorum. Subutiyeti tarihin kurallılığı son derece açık. Nereden açık? Buna dil örneğini veriyorum ben. Dil, insan yaratımında, Doğada dil yok. Dilin en primitif zemini sestir. Fiziksel olan. Ama o sesten biz irademizi katarak o sese önce harfleri sonra heceleri, sonra sözcükleri, sonra kelimeleri, oradan belavat, edebiyat, şiir, müzik bir sürü şey elde ediyoruz. Ama bu kadar keyfi insan yaratımına konu olan dilim bile bir sürü var, kurallılığı var. Dil bilgisi var. Hiçbir dil kuralları konulukta konuşulmuyor. Konuşuluyor. Bin yıl sonra grameri yazılıyor. Ve ilginç bir şekilde bir kurallılığı var. Öyle değil mi? Keyfi olan bir yapının, ki burada artık fiziksel ses son derece primitif bir var Nasıl bir subutiyeti varsa, işte klasik İslam düşünüleri burada vücudiyetle subutiyeti de birbirinden ayırıyorlar. Dilin kuralları, evet dil o şey değildir. E, fizik anlamda, tabiat anlamında mevcudiyeti yoktur. Varlığını insan iradesine borçludur. Ama subutiyeti vardır. Olmazsa biz anlaşamayız. Gramerini yazamayız. Bilimin dil bilimleri yapıyoruz yani bir şeyin subutiyetin ne dedik mazuması yoksa mağluliyeti yoksa makul kınlamayacaksa değil mi istidlali bir operasyona izin vermeyecekse tanımlanamayacaksa ve zaman mekan koordinatları değilse bilinemez demedik mi metafizik zemin bu peki dil, dil bilimleri yaptığımıza göre demek ki bütün bunlar orada var mazuması var mağluliyeti bir nedenselli bir örgüsü var çıkarıma açık istidlal yapabiliyorum tanımlayabiliyorum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 o nesnen aradan üretilmiş bir yargıdır. Efendim falanca kabile e, hırsızlık iyi diyor. Canım, falanca kabile dünyayı o küzün boynuzundan kabul ediyor. Kabul edeceksin? Onun bilimsel e, kabullerini o kabilenin, sen bilimi zayıflatmak için kullanmıyorsun da ahlaki kabullerini niye kullanıyorsun. Yani bir kabilenin dünya tasavvurunu doğa bilimleri için nakısa görmüyorsun ama onun ahlaki kabullerini tutuyorsan ahlak sistemi için nafisa görüyorsun. Ona bakarsan e, bilim de bundan payını alır. Dolayısıyla ahlakın meşruiyet alanı, menşeği, kaynağı e, tarihin bizatihi kendisidir. Biz bütün ahlaki değerleri buradan türetebiliriz. Bu büyük bir tecrübedir çünkü insanlık tarihi. E, ve nasıl ki bugün biz artık düşünün bakın Hindistan'da, Hindistan diyorsun ama 5-6 tane farklı bilim anlayışı vardı. İslam medeniyetinde iştahatiler farklıydı, meşayiler farklıydı, kelamcılar farklıydı, iştahatiler farklıydı, matematikler farklıydı. Tek İslam medeniyetinde biz şimdi İslam matematiği diyoruz. Ne İslam matematiği? Hangisi? Çok ilginç bir şey. İslam tarım tarihi okutuyoruz. İbni Vahşiye'nin meşhur e, e, Filahat-ı Nebatiye. Bunu İslam tarım tarihini hikmetli olarak okutuyoruz. Bir aç bakayım ne diyor içeride? Mukaddemesini okumuyor ki kimse kitapları. O İslam'a karşı yazılmış bir tarım kitabıdır. Barbar Araplara karşı nebadilere ne kadar medeni olduğunu göstermek için yazılıyor. Ama kimse bunu bu büyük İslam e, tarım kitabı değil mi ne Yani ne demek İslam tıbbi, İbn Sina Sinan bunu niye deriz? İslam merak ediyorum ben. 3000 yıllık bir tıp gelinin özetidir, derlemesidir. Neresi İslam? Dolayısıyla aynı İslam medeniyette 4-5 tane, 6 tane farklı bilim anlayışı var. Şimdi bu bilime değerler getiriyor mu bugün? Niye? Çünkü artık o iletişim ulaşım araçlarının genişlemesiyle biz ortak bir bilim tartışabiliyoruz. Benzer bir şeyi pek el, ahlak ya da değerler, aksiyoloji de yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yani ahlakın evet bir mevcudiyeti yok ahlaki değerlerin ve en gelen değerlerin mevcudiyeti yok. Belki. E, tabiat anlamında ama tarihsel alanda bir mevcudiyetleri var ama subütiyetleri söz konusu diye düşünüyorum. Aslında e, bütün mesele bizim e, formülasyonuna dayanıyor. Bu durduğu müddetçe insan e, bunlardan kurtulamayacak. Yani nasıl Türkçe'ye tercüme ederiz? E, niye şey var da la şey yok Why is there anything rather than nothing? Dediği. Tabii Laibnizum Latinca söylüyor. Niye bir şey var da hiçlik yok? Bu bizim bütün ahlaki değerlerimizin kaynağıdır. Var olmak. Dolayısıyla ontoloji, aksiyoloji ve pismoloji önceler. Niye? Çünkü insanın kendisi bizatihi bizatihi insanın kendisi varlığı taşır. Yani varlık insanın yüklemidir. Hani mantıkta mevzu ve mahmur var mı? Var. İnsan olmasa varlığı neye mahmur edeceksin? Bilinebilir mi? Varlık, ya bunu soramazsınız zaten. Dolayısıyla insan bir öznedir ve yüklemi de en genel anlamda varlıktır. Tabi varlık ya da tarihi varlık. Dolayısıyla insanın ontolojisi bütün aksiyolojinin en temel zeminindedir bu insanın ontolojisinde tecessüm ettiği alan tarihsel alandır. Şimdi oraya girmedim ama bitirdim burada. Bana sorarsanız tabiat da tarihtir. Dolayısıyla tabiatla hayatı tarih birleştirir. Bunu özellikle kuantumdan sonra biliyoruz. Tabiat da tamamlanmamış bir tarihtir. Hayat da tamamlanmamış bir tarihtir. Ne şey ne de eylem tamamlanmamıştır. Şu anda evren büyük bir incelikle sofistike bir şekilde üretimine devam ediyor. Çalışıyor. Yıldızlar oluşuyor, ölüyor. Nasıl ki şu anda doğan çocuklara ölen ön çocuklar var. Sakatlananlar var, yaşlananlar. Doğa da böyle, evren de böyle. Muazzam bir dinamizm var. Dolayısıyla bu tamamlanmamışlık içerisinde, ne şey ne de eylem tamamlanmamıştır. Tarih de tamamlanmamıştır. Ee, i̇nsanın ontolojisi bunları taşıyor diye düşünüyorum. Ee, ne kadar anlaşılır oldu bilmiyorum ama beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.